فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ Zerre ağırlığınca hayır yapan onu bulur, zerre ağırlığınca şer yapan da onu bulur.